Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldırı Kayaragi. <gülüyor> 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. Sen de ben de bugün birer roman seçmişiz. Öyle görünüyor. Evet. Benimki bir yolculuk romanı. Evet. Benimkiyle başlayalım istersen. Tamam. Kraliyet Treni Hırsızı. Hı hı, güzelmiş İlk yazı. Başlığı da trende macera. Angie Leonard ve Sam Segment tarafından ortaklaşa yazılmış resimleyen Elisa Paganelli. Dinozor Genç etiketiyle yayınlandı. İngilizceden çeviren de Zeynep Kadir Agil. Şimdi tren kraliyet treni. Evet. Tamam bir kere birinci şey tik atıyoruz. Bir soyluluk, bir, bir ünvan, bir şey var. Macera da var. Gizem evet. de olması lazım şimdi. Evet. Ee, şimdi trende geçtiği için biraz sanki Agatha Christie diye e, soracaktım. Doğu Ekspresi cinayeti i̇şte. ne ne bir gönderme, bir gönderme var Gönderme var yani burada tabi ki bir cinayet işlenmiyor ama bir polisiye öykü bu. Hı hı. Öykümüzün kahramanı bir çocuk, oğlan çocuğu. Annesiyle babası onu dayısına emanet edecekler ve ilk defa dayısıyla birlikte dayısını da çok fazla tanımıyor. Hı. Çok gezen dolaşan gazeteci ve gezi yazıları yazan biri dayısı. Ve annesinin bebeği olacak. O dönemde işte hastaneye gidip gelme dönemlerinde tam da dayısının çıkacağı tren yolculuğuna denk geldiği için. Hı hı. Onu dayısıyla birlikte bu geziye yolluyorlar. Ee, kitabın kahramanı e, Hall adında bir oğlan. Hı hı. Çok da memnun değil durumdan yani evden uzaklaştırılıyormuş gibi hissediyor. Hiç tanımadığı bir dayıyla bir yer üstelik çok sıkıcı yani trende geçirilecek bir yolculuk. Evet. Onun için çok sıkıcı bir şey Üstelik de bu. kardeş gelirken gönderiliyor. Evet. Yani başlı başına bir durum aslında. <gülüyor> e, dayısı da aksine yani o ne kadar trenli olmaktan mutsuzsa dayısı da tam tersine yani karşılaştıkları andan itibaren onun o coşkusunu biz de hissediyoruz. Çünkü dayısı trenlere gerçekten yani tam anlamıyla aşık. Sen de sever misin tren yolculuğu? Severim. Ben de çok uzun tren yolculukları yaptım ve hep çok güzeldi. E, buradaki tren de kraliyet treni dedi, denilen tren. Eski bitiren ve son seferine çıkıyor. Oo. Bir İngiltere turu yapılıyor. Kitabın başında ve çok tatlı bir e, girişte çizim var. Bir tane Britanya haritası var. Hı -hı. Ve işte Londra'da Kings Cross istasyonundan başlıyor. Rayları çizmişler. Uğradığı noktaları, işte çeşitli görülebilecek yerleri de hatta da işaretlemişler. Güneyden kuzeye ülkeyi kat edip geri dönüyor. Kuzey evet. İskoçya'ya kadar, Invernus'tan tekrar dönüp güneye iniyor. Bütün 50 başlı noktalarda uğrayıp e, belli bir noktada prens ve eşini de alarak hmm. e, bir de özel kraliyet vagonu da var. Trenin bir bölümü onlara e, ayrılmış. Zaten kraliyet Boşuna ailesinin kral, evet. kullandığı bir trenmiş. Bu tarihi bir tren. Buharlı tren. Hmm. Ee, ve son seferine çıkacak. Daha sonra da müzeye kaldırılacak. Tarih ne bu arada kitapta? O belli mi? Kitap günümüzde geçiyor. Hmm. Ama tren eski. Eski bir tren. Ee, ve işte 4 gün yaklaşık olarak 4 gün sürecek bir gezi bu. Ee, Hol çok da yani şey heyecan duymuyor bundan. Ee, zaten işte trene giriyor. Trende böyle değişik tipler var. Hep yetişkinler. Özel olarak seçilmiş davetliler hmm. var. İşte çok Zengin varlıklı bir adam var, tren yollarına e, çok yatırım yapmış hı hı. bir e, zengin biri. Ama bir süre sonra çocuk anlıyor ki adamın aslında trenlerle ilgili hiçbir ilişkisi, sevgisi yok. Bir tane para kazanmak işte. Evet, e, trene yıllarca trende konduktörlü baş konduktörlük yapmış ve e, trenlere, trenler konusunda çok hassas olan bir emekli demiryolu çalışanı var. Bir tane lady var. İşte bir tane baronlu oğlu var. Bir film yıldızıyla onun yardımcısı var. Ee, bizim oğlan var ve dayısı var. Ee, ve bu arada Blady'nin birkaç köpeği ve köpeklerinin de bakıcısı var. <gülüyor> Onların ayrı bir kompartmanı <gülüyor> Tabii, var. Tabii öyle olmasaydı şaşırdım. Ee, bu haritanın arkasından gelen sayfada da trenin vagonlarının kesiti var. Ee, küçük bir liste de verilmiş. Kim nerede kalıyor işte motor bölümü, kömür vagonu, hmm. kömür ve su, işte kraliyet vagonu, misafir kompartmanları, yemekli vagon, Kral Edward salonu. Burası çok hmm. hoşuna gidiyor çocuğum kütüphane var. Ee, ve seyir vagonu. Seyir vagonu trenin en sonundaki cam mekanlı vagon. Hı -hı. Orada oturup dışarıyı seyrederek e, yol alabiliyorsun. Vallahi şahane bir trene benziyor. Yani tren işte dayısı onu anlatıyor. Onun trenle ilgili ayrıntılar veriyor. işte, şöyledir böyledir Hı -hı. bir sürü şey anlatırken bu arada peronda ilerleyerek işte binecekleri noktaya ım, ilerlerken vagonlardan birinden bir çift göz görüyor. Kraliyet vagonunda hatta. Sadece gör. Yani birisi bakıyor bir yanına. Sonra trene biniyor. Yolculuk başlıyor. Hiç çocuk yok mu diyor. Maalesef yok diyor dayısı. Hal için çok da hoş bir şey değil. Yani sıkılacak Hı -hı. belli ki. Ama trende bir kere daha birisini görür gibi oluyor ve bu bir kaçak yolcu olduğunu düşünüp Hı -hı. onun kim olduğunu araştırmaya başlıyor. Trenin Hı -hı. Içinde. Yani Yavaş yavaş treni keşfediyor. Sonra trende hiç ummadığı bir arkadaş buluyor. Ee, o kaçak başka yolcunun yani. kim olduğunu keşfediyor gerçekten kaçak olarak girmiş ama trenlik çalışanlar biliyor onun ha. E, orada olduğunu babası çünkü trende çalışıyor o e, kızın e, ve o, o tam bir tren delisi yani trenler hmm. hakkında her şeyi biliyor babası dolayısıyla zaten çok şey biliyor ve e, Hala hiç bilmediği tanımadığı başka bir dünya Trenleri göstermiş içerimde. oluyor ve bu arada daha tren yolculuğun başında bir gazetede haber, bir e, zengin insanlardan çalınan bir takım mücevherlerle ilgili bir haber, bir mücevher hırsızlığı ile ilgili bir haber dikkatini çekiyor bizim oğlunun. Aynı akşam trende bir e, hırsızlık vakası oluyor. Evet, beklediğimiz buydu aslında. Evet, yani Akata Christi'yle ilişkiyi de buradan kuruyoruz. Evet. E, ve bu iki çocuk kafa kafaya verip, tabi Ortalık yerde de bunu yapamıyorlar çünkü bir tanesinin gizlenmesi gerekiyor. Ee, bir biçimde olayları, insanları e, takip edip izleyip gözlemleyip düş birbirlerinin e, görüşlerini alıp vererek bu olayı çözmeye karar hmm. veriyorlar. Burada bizim e, oğlunun şöyle bir özelliği var, çizim yapmayı, resim yapmayı çok seviyor, sürekli elinde hmm. bir defteri var. Ee, oradaki insanları, anları, sahneleri, olayları çiziyor. Hı hı. Ve bu olayı soruşturmayı sürdürmeye başladıklarında da aklında kalan görüntüleri hemen resimleyerek arkadaşıyla paylaşıyor hı hı. göremediği için. Çok güzel ayrıntıları yakalama, görsel olarak birçok farklılığı görüp not etme becerisine sahip. Hı hı. Sonradan bunları elden geçirerek gerçekten çok işe yaradığını da görecekler. Soruşturma sürüyor sürüyor. Prens prenses de e, geliyorlar vagona ve ondan sonra zaten prensesin e, büyük bir elmas kolyesi var. Hı -hı. Hırsız kesin onu da peşindedir. Bunu planlamıştır diyerek e, prensesi göz hapsine alıyorlar. Hı -hı. E, ve olaylar tabii böyle bitmiyor. Umulmadık şeyler oluyor. E, oğlan bir sürü kendi yapabileceğini bilmediği yeni becerileri olduğunu keşfediyor. Hı -hı. E, hikayenin sonunda trenlerle ilgili de e, dayısıyla ilgili kendisiyle ilgili bir sürü şey değişmiş oluyor peki için. trende karşılaştığı kızla ilgili bir şeyler oluyor mu o bir değişim dönüşüm bir şey geçiriyor mu yoksa o oluyor ama hmm. o kadar yani ne olup bittiğini söyleyebilirim ki heyecanı kaçmasın ee, yani çok güzel basit e, hafifletilmiş dozda bir Polisiye öyküyle karşı karşıyayız. Yani olayları ele alış biçimleri, e, yani o sorgulama, Hı -hı. soruşturma metodu çocukların kendi başlarına yaptıkları ikisini de farklı özelliklerini kullanarak ve bu özellikleri birleştirerek birbirlerinden yardım alarak e, bir olay soruşturmaları evet dar bir mekanda evet yani kapalı hani filmler, kapalı oda, kapalı evet. oda e, hikayelerin bir örneği bu yani bir bir kere trenden İniyorlar işte prensi karşıladıkları işte orada dışarıda Hı -hı. yemek yedikleri bir gün dışında. Hep trende olup bitiyor hikaye. İstasyonlarda binen inen olmuyor hayır, yani. Hayır sadece Hı -hı. özel kapalı bir tur bu. Başta Hı -hı. iniyor bu özel olarak davet edilmiş kişiler. Bir yerde tren işte kuzeye doğru Hı -hı. İskoçya'da e, duruyor. Hı -hı. Yolcuların işte kraliyet vagonunda kalacak yolcuları alıyorlar ve sonra e, devam ediyor. Tekrar Londra'ya varana kadar inmiyorlar. O yüzden dönmeden suçluyu bulmaları, işte yanlış yere suçlanan hmm. kişileri de aklamaları gerekiyor. Hmm. Ee, çok keyifliydi o yüzden. yani Trenin içinde olması o trendeki hani şey olur ya, yeni bir yere gittiğinde ilk başta çok yabancıdır her şey. Garip gelir, yadırgarsın ama hmm. hmm. bir süre sonra çok hızlı bir biçimde insan uyum sağlar ve oradan ayrıldığında artık çok e, hep oradaymışsın birisi yaşatan yerler olur yani o bütün ayrıntılarıyla benimsemiş ve e, sevmiş olursun orayı trenler tabi daha da özel mekanlar olduğu için bence e, burada o halın e, trenlerle ilgili hissettiği şeyleri çok güzel bize de yansıtmış yazarlar o açıdan keyifliydi. Hmm. Bir de İngiltere'de İngiliz kültüründe trenlerin hmm. e, ne kadar önemli bir durum var. Evet önemli bir yer oldu. Burada öyle bir şey vardı İngilizlerin dakikliğiyle ilgili e, bir laf ediliyordu. Hmm. İngilizlerin dakik dakik olmalarının nedeni tren sisteminin hmm. çok gelişmiş olması yani köklü bir tren sistemlerinin olması yüzünden İngilizler dakik diye bilinir. Son dönemde tabii. çok grev yaptıklarını duyuyorum ama evet. o yine de grev hakları tabii. Evet. E, istersen kitabın adını evet. tekrarlayayım. Kraliyet Treni Hırsızı. M.G. Leonard ve Sam Sedman e, yazarları. Resimleyen Elisa Pazenelli Dinozor Genç'ten çıktı. Türkçesi de Zeynep Kadir Ağagy ile ait. Değil tamam. bir, bir, bir polisiye e, genç kitabı. Güzel. O zaman bir şarkı arası versek ne çalarsın? Trenli bir şarkı seçtik. <gülüyor> e, Gunhild Carling'den Çatınuga Çuçu. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap yeni bir kitapla devam ediyor. Ama seninki kadar heyecanlı, maceralı, gizemli böyle bir kitap değil. Fakat yine de e, çok önemli bir konuya değinen, o konuda belki yardımcı olabilecek, konuyu hafifletebilecek bir kitap bu. Gece yarısı canavarlar geldiğinde adını taşıyor kitap. Viktor Spor Maker tarafından yazılmış ve Bu Wien Yansen ikisi birlikte yazmışlar. Resmiyen Alekstratov çeviren de Hasan Türksel. Şimdi Viktor Can Maker can çıktı. çocuktan çıktı kitap evet e, Türkçe'si can çocuktan çıktı. Viktor Spor e, ya kitap kabuslar üzerine bir kitap. Hı hı. E, o da Viktor Spor makerede, Utrecht Üniversitesi'nde kabuslar üzerine doktora yapmış hı hı. E, ve işte Max Planck psikiyatri Merkezinde e, çalışıyormuş ve bu konuda kabuslar ve uyku problemleri üzerine de birçok e, yazısı var. E, bu yan Yansen de e, işte hem editör hem serbest yazar ikisi bir arada güçlerini birleştirerek hı hı. E, bu kitabı yazmışlar. Kitabın arkasında da hani zaman gelince de tekrar söyleyeceğim ama ee, hikaye bittikten sonra bilgilendirici, yetişkinlere Aa. yönelik e, akıl fikir verici bir bölüm var. Şimdi kitap e, aslında iki kitap. Bu da şöyle oluyor. Evet, kitap içinde, kitap <gülüyor> kitap içinde var, bir kitap var çünkü. Kitap içinde bir hikaye daha var. Ee, bu kitap için gerçek evrendeki kahramanımızın adı Leo ailesi yeni bir eve taşınıyor. Daha büyük bir eve taşınıyor ve Leo'ya çatı katını veriyorlar. Ve bu Leo için yani herkes diyor ne güzel evin en güzel yeri de sende falan hmm. gibi bir hava var ama Leo için bu öyle bir şey değil. Çok korkutucu bir şey. Ve e, daha uzakta evin diğer sakinlerinden mesela gece uyuyacak evde gıcırtılar var, sesler Üstelik var, yeni yabancı yeni bir ev. Yeni bir şey, ev. Evet yani ve bu onu çok tedirgin ediyor. Ve bu konu aile içinde biliniyor hmm. e, Leo'nun e, korku durumu. Çünkü geceleri hani bir şeyler gelecek olacak falan vardır ya ama evet. sürüyor Leo için. Leo da ama hani öyle çok küçük bir çocuk değil. 8-9 yaşında da bir çocuk. Ee, fakat yani yapacak bir şey yok. Aile taşınıyor işte. Ee, aileyle tanışıyoruz. Hani annenin, babanın hepsi ayrı ayrı karakterler. Kardeşleri işte bir büyüğü bir küçüğü var. Hı hı. Ee, onlarla tanışıyoruz. Onları e, aile yaşantısını görüyoruz falan. Bütün bu karakterleri. Ve Leo'nun e, uyku sorunu, şey, kabus sorunu tabii burada hiç de öyle küçülmüyor. İşte yine hayalet görmeler vesaire bir şeyler hani dolabın içinde bir şey mi var, yatağın altından Hı -hı. bir şey mi çıkar durumları sürüyor ve e, buna bir yandan çözüm aramaya çalışıyorlar. Bazı yanlış anlaşılmalar da oluyor, bazı tepkileri yanlış falan ama en sonunda kardeşi bu konuda bir kitap acaba bulabilir miyiz Hı -hı. diyor ve kütüphaneye gidiyorlar. E, kütüphanede annesi bir kitap, işte bir, bir grup kitap buluyorlar. Hı hı. Bu kitapları işte bakıyorlar, ediyorlar bu konularda okurlarken annesi bunlardan bir tanesini e, okumaya başlıyor. Fakat bir yerde susuyor. Şimdi o okumaya başladığı kitapta, Leo'ya e, ve işte orada diğer çocuklarını okumaya başladığı kitapta da e, bir başka çocuk var. E, bu çocuk da Malezya'da e, bir e, kabilede yaşayan eski zamanlarda geçen bir e, hikayeden Hı -hı. bahsediyoruz. E, ve e, bu şey söyle çocuk da e, bazı, yani bu çocuk da kabuslar görüyor. Yani o onunla Leo'nun durumu çok benzer. E, şimdi bir yandan da Leo'ya tavsiyelerde bulunuluyor mesela. Hı -hı. Bu kitap boyunca aslında Leo'nun gerçek yaşamdaki yani bizim yaşamımızda da aslında olduğu gibi yani takma kafana o kadar falan deriz ya ne bileyim mesela işte yatağının yanına bir çift spor ayakkabı koy mesela böyle bir tavsiye alıyor yani işte yatmadan önce ılık süt iç o seni güzel güzel uyutur mesela böyle bir tavsiye işte korkunç televizyon programları izlemeyi bırak filan ama şimdi Leo'ya bunlar çağrı olmuyor annesi de bu kitabı okumaya başlıyor e, kütüphanede ona e, bu kitapta da işte bir çocuk karakter var yine ve o da e, Leon'un ki gibi kabuslar görüyor ama kabile hayatının içinde avcılık yapan işte Anladım. bir oğlan çocuğu. Onun başka. aslında ama çok benzer bir durum evet. yaşıyor bir anda. Ve onun da işte tavsiye aldığı şeyler ama burada başka bir durum da var. Sabah kalkınca oturuyor kabiledeki insanlar ve rüyalarını anlatıyorlar ateşin başında kahvaltıdan falan önce. Yani i̇steyen anlatıyor. Var mı o gibi işte bir şey anlatmak istiyor. Yani onlardan bahsediliyor. Onlar hakkında konuşuluyor. İsteyen varsa anlatıyor. Yoksa işte susuluyor, bir şey yok. Sonra işte günlük işler başlıyor falan böyle evet. bir e, alışkanlıkları var. Ve e, kitaptaki karakterin e, aldığı tavsiyeler çok daha yapıcı. Çünkü ona mesela bir büyük anne karakter Hı -hı. var orada. E, büyük annemiydi bak, şimdi tam emin olamadım bir an onu karıştırmam ama işte daha yaşlı Kabildenin bir, yaşlısı. evet bir karakter var. Ee, o diyor ki işte o kovalanma sahnesi yaşıyor sürekli çocuk diyor ki dur ve arkanı dön e, rüya bu yani işte diyor ki rüyada rüya olduğunu anla Hı -hı. dur ve arkanı dön ondan sonra eğer bu konuda bunu becerirsen her zaman beceremeyebilirsin hemen zaten beceremezsin Hı -hı. ama bunu yaparsan eğer sonra o rüyanın içinde aslında sonsuz olasılıklar olduğunu fark edeceksin yani bir kere kabusu durdurursan, hı. bir kere senaryoyu değiştirirsen diyor aslında. O zaman geriye kalanını uyku süren boyunca sen yönetebilirsin. Hı hı. Uçmak mı istiyorsun? Denize mi dalmak istiyorsun? Ne bileyim bir muzun içinde mi yaşamak istiyorsun? Hı hı. Yani rüya ondan sonra sana ait. Çözümü yani, içinde evet yani. E, diye. Ve e, bir yandan bunu çalışıyor ama bir yandan da tıpkı Leon'un çatı katında yaşamak durumunda olması gibi başka zorunlulukları var onun da. Ava çıkacaklar. Hı hı. Ama o avlanmak istemiyor. İşte orada bir takım mandalar var. Mandaları avlarlarsa kabile açlıktan kurtulacak ama o avlamak istemiyor. İşte bir ya... yani orada da başka bir şeyler. Yani bu yüzleşme. Babası bunu kaldıramıyor çocuğun çünkü o avcı yetiştirmek istiyor falan ama sonunda kitabın içinde şu güzellik de var. Onun karakteri onun yaklaşımları, onun yönelimleri kabul ediliyor. Hı hı. Başka türlü işe yarar olduğu anlaşılıyor. Bunun bir zenginlik getirdiği anlaşılıyor. Kabile içinde de bu, bu şekilde kabul edilir oluyor. Babası da bu şekilde kabul eder, eder oluyor. Ki bu da kitabın içindeki kitabın çok güzel bir yanı. Hı, böyle olduğu için de kabusları belki de. Tabii şimdi bunların hiçbirisi birbiriyle hı. alakasız değil doğal olarak. Şimdi Leo'nun hikayesi de işte bir yandan o kitabı okurken yani kitap içinde biz Leo'nun hayatına şahitlik ederken bir yandan Leo'nun okuduğu kitabı, okuduğu sırada okuyoruz biz de. Hı hı. Sonra yine Leo'nun hayatına dönüyoruz. İşte Leo mesela ödev hazırlayacak okulda. İşte nasıl bir ödev hazırlasam, nasıl bir ödev? Kimsenin yapmadığı bir şey. Mesela kabuslar üzerine ödev hazırla o zaman. Hı hı. Bu arada kitabı annesi, bak o ayrıntıyı unuttum. Kütüphanede onlara okurken bir noktaya geldiğinde susuyor. Çok önemli olduğunu düşündüğüm hı hı. bir sahne. Çünkü annesi kitabın oradaki anlattığı şeyin Çocukları için işte Leo için korkutucu olacağını, kötü etkileyeceğini vesaire düşünüyor. Ve susuyor. Ama tabii kitap Leo'nun kafasına başka yerden de takıldığı için bunu istemiyor aslında. Kız kardeşi kitabı kütüphaneden ödünç alıp ona hmm. geri getiriyor. Ve hani annesi yapmak istemediği halde bunu ve Leo öyle okuyabiliyor kitabı. Ama burada önemli nokta şu. Biz yetişkinler bunu çok yapıyoruz. Aman çocuğum travma olmasın diye tuhaf bir travmamız var biz yetişkinlerin. Hmm. Ve olur olmaz her şeyi sansürleyerek... Ele aldığımız için e, çocuklar böyle tuhaf, yamuk yumuk steril bir garip bir şeyin içinde buluveriyorlar kendileri. Ve anlamlandırmakta da zorlanıyorlar birçok şey diye düşünüyorum. Ben öyle olduğuna şiddetle evet, inanıyorum. Buna şiddetle diyeceğim. E, annesi de böyle bir şey yapıyor. Yani bu çocukların yaşadığı... İniyetle bir korumacılık evet. yapıyor. Ve ama... o korumacılığın bir bedeli var aslında. Ama neyse ki Leo ilacın o kitap olduğunu farkına varmış Şöyle ki. aslında hani burada ilaç dediğin için bunu da özellikle ben de vurgulayayım. Aslında ilaç kitap değil. İlaç Leo'nun kendisi ama e, ila, kitap ilaçlar gibi büyük bir yardımcı. Uh -huh. ve Bu önemli. Kitabın, anahtar diyebiliriz. Evet, evet. Bir şekilde durumu evet. değiştiren e, Leo için şey. Şimdi aile e, anahtar o. Aileler için son söz bölümünde de e, Rüyalardan bahsediyor, işte bir takım bilgiler veriyor. Mesela 4-6 yaşındaki çocukların yüzde 67'si, 7-9 yaş aralığındakilerin yüzde 95'i, 10-12 yaş aralığındaki çocukların yüzde 75'inin bazen ya da sıklıkla kabus gördüğü Hı -hı. istatistiksel olarak e, biliyormuşuz. İşte canavarlar, hayaletler 10-12 yaşta daha az görülüyor ama işte daha küçük yaşta daha sık görülüyor. Onların başka türlü kabusları, Hı -hı. Ka yani değişiyor da kabuslar. Ama kabusların e, büyük bir kısmı benzerlik gösteriyor yani senaryo olarak da benzerlik gösteriyor ve kitabın önerisi e, tıpkı hikayede anlatıldığı gibi senaryoyu değiştirmek bu gerçekten de uygulanan bir teknikmiş yani Hı. bir tedavi tekniğiymiş bu tabii, tabii, Bunu, uzmanı, yani konunun, konunun uzmanı tarafından da, yazılmasını getirdiği bir, bir şey evet. ama hani bizde de şimdi oluyor yani böyle yani bir uzman uzman yazılmış değil bu gerçekten hikaye kitabı evet. bu arada yani öyle de bir pürüz yok orada e şunu söylüyor. Bu başarması kolay bir şey değil. Ama gün içinde o senaryoyu nasıl değiştir? İşte kovalanıyorsun. Dön arkanı kovalayana bak. Kovalanıyorsun. Sıçra ve uzaklaş. Neyse o senaryoyu değiştirecek fikrin. Hı hı. Onu gün içinde sürekli tekrar ederek hı. zihninde mümkünse uyumadan önce tekrar ederek uykunda da rüyana, rüyada olduğunu anlayıp bunu uygulamaya çalışmak. Bu başarılabilen bir şeymiş ve çoğu insanın Kabusundan artık kurtulmasını bunu Hı -hı. başardıktan sonra e, sağlayan bir teknikmiş bu. Yani tekrar tekrar deneyerek ancak yapabileceğiniz bir şey diyor. Bu e, kitaptaki çocuğun Akı, çocuğuna da Masaldaki kitap, e, masaldaki çocuğun kabilesi de aslında gerçek zannedilen bir şehir efsanesine e, dayanıyormuş. O da. E, bu hani işte sabah toplanıp rüyaları hı hı. anlatarak birbirlerine destek oluyorlar kabusları falan. Malezya'daki Senoy kabilelerine ait bir efsaneye işte bir e, şey 1951'de e, bir antropolog e, böyle bir şey anlatmış. Yani hı. işte bu insanlar böyle toplanıp rüyalarını anlatıp işte birbirlerine e, rahatsız edici şeyleri işte... Çözmeye çalışıyorlar bunlardan. Kurtulmaya çalışıyorlar e falan şey gibi, diye. Terapi grupları gibi. Atsız alkolikler gibi. Yani bir araya ilgili. Evet de ortak... böyle bir şey yokmuş. Başka hiçbir antropolog bunlar rastlamamış. Ha, Yerlilerin de bundan haberi yok. <gülüyor> yani sadece bazı şamanların bazı rüyalarla ilgili çeşitli çalışmalar yaptıklarına dair bir bilgi var. Öyle bir durum yok yani. Ama güzel bir şey uydurmuş yani evet. adam. Ee, bir şekilde bu da bir işe yaramış yani. Uydurmuş mu artık onu da ben de bilemeyeceğim. Yani bir şehir efsanesine benziyor. Yani burada da o Öyle bilgiyi veriyor. Göre... Evet. Yani kitap... E... Son sözüyle de aslında son derece etkileyici bir e, çözüm öneriyor. Kitabın adını tekrar söyleyeyim. Gece Yarısı Canavarlar Geldiğinde adlı kitaptan bahsettik. Viktor Spornmaker ve Buvian Jansen tarafından yazılmış bir kitap bu. Alet Stratov, Stratov tarafından resimlenmiş, Hasan Türksel tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve Can Çocuk tarafından da Türkçesi yayınlanmış. Evet. Çok güzel bir kitaptan söz ettim. Bugünlük evet. bu kadar olsun. Tamam. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.